Ben Ahmet Görsev, ben Atilla Aygin'i, ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicilerim. E yine yepyeni bir programda sizlerle birlikteyiz bir perşembe akşamı. Evet. Cuma sabahı dinleyecek işler olanlara da günaydın, günaydın olsun. olsun. Ee, Ahmet kim bu akşamki konuğumuz? Evet. Misafir ediyoruz. Ziya Doğan kırmadı bizi kalktı geldi. Hoş geldin. Merhabalar hoş, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl yapalım yine eğitimle, eğitimle başlayalım Eğitim. istersen. Oradan Eğitimden bakalım. sonra çok farklı sulara yelken evet, atacağız. Sulara yelken atacağız evet. Seni dinliyoruz. Ee, İstanbul doğumluyum şey Tarsus doğumluyum. İstanbul'a üniversite okumak için geldim. 95 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde mimarlık okudum. Okul kolay bir okul değil böyle hemen. Kapıyı açıp hoş geldin <gülüyor> de böyle. <ben gülüyor> yok biraz yani enteresan bir süreçti benim için. Çünkü mimarlık yani çevremde ailede mimarlık yapan yok. Nereden baş geldi o merak sana? Aslında yani kendimi bildiğim bileli resme ya da plastik sanatlara karşı hep bilgim vardı. Hatta anneme çok çektirmişimdir ilkokul, ortaokul çağlarında. Hep bir şekilde enerjisini üretip üreterek atan bir çocuktum. Öyle olunca işte evde kesmediğim kumaş, eski elbise ondan sonra... Tabii Tarsus birçok anlamda birçok şeyden mahrum. Yani böyle plastik şeyler bulabileceğiniz bir kırtasiye yok. Tabii tabii öyle. Hani resim malzemesi vesaire çok zor. Ee, o bizim için şey yapardı. Böyle hamurlar yoğururdu. Biz onlardan küçük heykeller yapardık. Dediğim gibi annemin eski kıyafetlerini kesip dikerdim içerdim. Yani bir şekilde e, resim yapardım. E, hep plastik sanatlara ilgim oldu. Hep enerjimi üreterek atıyordum. E, ortaokul yıllarında hep moda modayla alakalı bir ilgim vardı. Hani stilistik e, yaparım. Ee, bir de e, yani dünya o, o coğrafyadan e, dünyayla kurduğunuz tek bağ e, ne yazık ki televizyonlar. <gülüyor> e, işte o dönemde <gülüyor> özel televizyonlarla açılınca e, Cesur ve Güzel dizisi vardı o zaman. The Bold and the Beautiful Tool. Orada e, iki moda evinin arasındaki çekişmeleri anlatan bir... E, arkası yarın gibi ve evet. Aynen. Yani benim ilk izlediğim defile, oradaki defileler ilk hani koleksiyona dair gördüğüm çizimler, eskizler o, o o diziden geliyordu. Hep böyle aklımın bir köşesinde vardı. Oradaki o hareketli hayat da ilgimi çekiyordu biraz. daha sonra lise döneminde bir matematik hocamın teşvikiyle aslında mimarlık okumaya karar verdim. O işte senin hani matematiğe kafan basıyor, Hı. çizimin yani elinde İyi. yatkın, Neden mimarlık okumuyorsun diye bir şeyle karşı kar <gülüyor> kaçırdı. Kaçırdı. Ondan sonra araştırmaya başladım. Hani mimarlar ne yaparmış Hani ee, nasıl üretimde bulunur diye birkaç mimarla görüştükten sonra işin bana uygun olacağını düşünüp. Ee, Mimarlık okumaya karar verdim. Ee, yani Meslek olarak ilk tercihimdi. Bizim okuduğumuz dönemde e, tercihler önce yapılıyordu. Daha sonra evet. e, sınava giriyordunuz. Otlu mimarlık işte ilk tercihim. Dördüncü tercihimdi. Eti mimarlık da mimarlık oldu. Ama iyi bir öğrenciymişsin belli ki. Yani şey, Taarhus Anadolu Lisesi mezunuyum. İşte Anadolu Lisesi'nin ilk açıldığı dönemlerde o misyonda yetişen e, çocuklardan birisiyim. İşte yani yabancı dili öğrendik, iyi hocalar tarafından yetiştirildik. Ondan sonra işte hani kolejlere alternatif olan daha daha iyi bir eğitim aldık. Birazcık da şeydik yani okulun bütün öğrencileri birbiriyle yarışırdık. <gülüyor> Her ne kadar sosyal olarak aktif olsak da birbirimizi gaza getirirdik. Benim için çok şaşırtıcı oldu hatta çünkü... Hani bir şekilde kör bir tercih yapıyorsunuz, hiç soruları falan görmeden, bilmeden. bilmeden görmeden, bilmeden. E, sınavdan çıktıktan sonra bütün şeyleri <gülüyor> hesapladım puanlarımı ceha paşatıp görünüyor. Tabi aileye de öyle söyledim. Bizimkiler hava uçuyor tabi. Hmm. Hani doktor olacağım diye. Yaşasın doktor geliyor. Yaşasın Aa. bir doktor geliyor diye. Sonra <gülüyor> yani o kadar eski ki dönem e, dershaneye faks çekerlerdi Ankara'dan. O soyadı harfinin sıralamasına göre Gerçekten. gelirdi. Erdoğan, Niyazi <gülüyor> yanında etimimarlığı görünce inanılmaz şaşırmıştım evet. yani. İnanamadım önce bir. Şöyle de bir anım vardır, okula ilk gittiğimde Taşkış'la bizim okul. Oradan. O binada ne kadar güzelmiş, evet. çok şanslısınız Aynen. ya orada okuyum. Ankesörlü telefonda annemi aramışım, işte anne burası çok güzel bir okul <gülüyor> diye. Annem diyor ki o zaman hani sesinde duyduğum tınıyla dedim ki hani doğru yerdesin. Oldu evet. Doğru İçim yerde. rahat etti ondan evet, sonra. Bir çok, çok keyifli bir eğitim geçirdim. İnanılmaz bir 4 sene geçirdim Çanakkale'de. 4 sene lisans, 4 sene yüksek lisans. İnanılmaz büyük güzel dostluklar kuruldu orada. Hep okuldaydık çünkü yani. Okulda yatıp okulda kalmak çok <gülüyor> <Ne> güzel. <gülüyor> Süleymancılık o galiba mi? Hala orada, orada da orada bu, orada. Bu, bu kadar şey mi, keyifli mi hala bilmiyorum. Evet, tabii, öyle, okuduğumuz bizim dönemlerde bizim keyifliydi oralar. Her şeyde olduğu gibi. Biz... Stüdyo alışkanlığını orada biz e, öğrendik. Yani atölyelerimiz vardı. Biz her zaman e, evimiz gibiydi atölye. Yani bize aitti o Değil. dönem. Anahtarımız olurdu. Girerdik. Yani, e, evet, e, güzel. Maketlerimizi yapardık, çizimlerimizi yapardık. Orada vakit geçirdik. Okul dışında hiç vakit geçirmek istemezdik. yani Sürekli oradaydık. Keyifli bir eğitim süreci geçirdim. Çok güzel evet. Yani, yani üniversitede böyle olmalı herhalde evet. Mimarlık tarihi masterı ondan sonra hmm. yüksek lisansı. Aynı dönemde mimarlık da yaptım. Sonra... Kaç sene mimarlık yaptın sonra? Dört sene. Doğru, harika. 99, 2003 arası. 2003'te de İtkibin bugünkü koza ile geçiyor. Genç Molotas'ın yarışmasına katıldım. İşte o dönemlerde katılan ilk mimar bendim. Birçok dosya teslim edilmişti. Yaklaşık 300'e yakın. Oradan işte ilk 10'a kaldım finale. Sonra da kötü yola düştüm işte. <gülüyor> <gülüyor> Sektöre, <gülüyor> Sektöre giriş böyle oldu dönüştüm. Kısa bir yurt dışı ise okul deneyimi oldu. işte tekstile giriş adı altında Paris'te bir üniversitede eğitim aldım. Niyetim tekrar lisans okumaktı 4 sene. Buraya dönüp burs bulup falan gitmeyi düşünüyordum. O kadar hızlı gelişti ki her şey hiç vakit, vakit kalmadı. Kalmadı. Bir şey söyleyeyim mi Hatila? Dikkat ediyorum. A yaptığı sonradan yaptığı işlerde çok başarılı olanlar hepsi bir daha bir okuyayım dediği anda böyle bir vakit kalmıyor. Kendimi evet, işin tabii. içinde, Doğru. üretimin içinde, bulunca... o keyfin içinde bulduğu anda zaten bir daha tekrar geri dönmek dönüp, kolay olmuyor. Geri dönmüyor. Değil mi? Bu sanırım şey e, bilgili okuyan her insanın e, bir şekilde bir işi yapabilmek için okuması gerektiğine inanıyor. Yani o e, e, onu mutlaka okula gidip orada görmesi, Mesela. öğrenmesi gerektiğine inanıyor. Aslında aldığım mimarlık eğitimi birçok anlamda e, birçok şey kattı bana. Mutlaka mutlaka. Onu ayrıca konuşacağız. Hı. Yani o mimarlıktan modaya veya tasarımcılığa geçiş Hı. hakikaten ilginç bir hikayesi olduğunu ben düşünüyorum. Ama onlara girmeden isterseniz bir parçaya gidelim. parçaya gideceğiz ama altyapı sağlam olunca üzerine ne eklersen ekle. E doğru. Temel doğru. iyi olduğu oket. Tabii. Peki ee, ilk parça kimden geliyor Atilla? Yusuf Daeş'ten gelecek. For My Ladies diye dinleyeceğiz. Evet, hep birlikte dinliyoruz. Tekrar merhaba, ee, sevgili Niyazi Erdoğan'a misafir ediyoruz. Göktürk stüdyolarındayız. Evet. Bardaklarımızda sarı renkler var. <gülüyor> Kırmızı yok bugün. Kırmızı evet. yok bugün. Ee, Tarsus'ta eğitim. Ee, ondan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi mimarlık. Ama arada televizyondan programlarından da böyle bir kar suyu kaçmıştık var. Mimarlık altyapısını aldıktan sonra hangi sulara yelken açtık? Çok ee, keyifli hikayeler var burada. Mimarlık eğitiminden sonra... E, aslında hep insanın içinde yatan bir aslan oluyor acaba. E, hani oku, Evet, mimarlık okudum. Mimarlık bittikten sonra, o dört senenin sonunda acaba ben bunun üzerine ne yaparım diye hep araştırıyordum. Yani... Modaya geçmesem bile e, mutlaka mimarlığın haricinde yine başka başka bir şeyler yapacaktım. E, bu fotoğraf olabilirdi. E, Tabi o dönemde bu e, benim istediğim bölümlerin okulları da yoktu. Mesela art direktörlük, reklam doğru. yönetmenliği. Daha Öyle sonra işte bir bilgi de var galiba, evet, değil mi? evet evet Bilgi Üniversitesi'nde görsel iletişim sanatları diye bir bölüm açılmıştı sonra. Ben birçok üniversiteye gittim. Reklamcılık bölümlerini araştırdım. Ee, yani reklamda yüksek lisans yapsam alttan çok ders almam gerekiyor hmm. mu? Bir yandan çalışmam da lazım. Bunları araştırdıktan sonra... E, dedim ki hani sen tasarım okuma. Yani yine mimarlıkla ilgili bir şey, bir şey. yapıyor ol. Biraz okuma tembeliyimdir ben. E, e, tarihi de çok severim. Yani sosyal derslerim de çok iyiydi. E, neden mimarlık tarihi okumuyorum? Yani hiç olmazsa e, yaptığım işin bilgi bilim kısmında teorilerin üretilmesi, tasarım bilgisine dair neler var. Bunları tarihsel süreçte birazcık daha iyi öğrenip hiç olmazsa kendimi o anlamda daha zenginleştirebilirim diye mimar tarihinde yüksek lisans yaptım. Ondan sonra tezimi yazmaya başladım ama tezimi tamamlayamadım, bitiremedim. 4 sene yüksek lisans devam ettikten sonra hep bu süreçte yine içimde bir şey kurtulanıyor yani böyle hani Kımıl kımıl. İşte hani acaba onu da mı yapsan, <gülüyor> yapsan, acaba bunu da mı yapsan işte sürekli bir alternatifler arıyorsun. Bu hiçbir zaman aslında mimarlığı sevmediğim için olmadı. Ben hmm. mimarlığı çok severek okudum. Çok severek yaptım, çok keyif alarak yaptım. Hala da çok keyif alıyorum. Yani yeni bir projeyi gezmek, yurt dışına gittiğimde farklı binaları gezmek, sokakları gezmek bana çok büyük keyif veriyor. Yani kimse hani akıllara öyle bir şey gelmesin. Bu işi sevmedim de bıraktım değil. Sadece başka bir tarafta başka bir şeyleri denemek istiyordum çünkü... Bir yandan da hayat biçimime daha uygun olduğunu düşünüyordum modanın. Hani endüstri olarak, sosyal çevre olarak, hani kendini gösterme biçimi olarak... Tabi o zamanlar çok gençsiniz, birçok şeyi adlandıramıyorsunuz. Yani alkışı seven bir adamdım ben, göz önünde olmayı seven bir adamdım. Yani mimarlık tabi buna... Yani tek adam olduğunuz mimarlık işleri de var. kadar evet belki. Yani ama onlar çok büyük organizasyonlar. Yani o kadar büyüyebilmem için arkamda çok büyük güçlerin, kapitallerin, farklı doğru, yolların doğru, olması doğru. gerekiyordu. Ama modada çok daha rahat sıyırılıp o alkışı elde edebilirdim. Evet. Sanırım benim cezbeden taraflarından bir tanesi Aha, de ilginç. oldu. Evet. Bir de mimarlık çok uzun sürüyor. Yani beş yıl bir proje sürüyor. 10 yıl bir proje sürüyor. Artık kapı kulundan e, işte kapı kulundan <gülüyor> süpürgeleyine kadar bütün detaylarla ilgilendiğiniz anda yaptığınız işten sıkılmaya başlıyorsunuz. Ee, buradaki netice çok daha çabuk. Buradaki e, çok efendim, çok çabuk. çabuk. Yani Doğru. bir karar veriyorsunuz, bir saatte dikiliyor, beğeniyorsunuz ya da beğenmiyorsunuz. Neyse. Hatta insanların önüne koyuyorsunuz, beğeniyorlar ya da beğenmiyorlar bir sonraki. Ee, tabii bizde sezonlar için işte 6 ayda bir yapılıyor bizim kendi koleksiyonlarımızda ama sanırım o hızlı olması da beni çok e, bes, yani ce cezbetli modu dünyasının de. öyle olunca e, bir deneyelim dedim yani hep itkin yarışmasının ismini duyuyordum <gülüyor> genç portada sanatcuları yarışması birçok bilindiği isim o dönemde o zaman o yarışmadan çıkmıştı katıldım dediğim gibi finale kaldım ve bir, bir anda böyle e, proje yöneticiliği yaparken başka bir yanda ihracat firmasında konsümenti dolduran bir asistan görevinde tekrar işe başlamıştım. Benim için güzel. zor, enteresan zamanlar o zamanlar. Enteresan, enteresan. Peki mimarla noktayı koyarken ya ben bir gün geri dönerim diye bir düşüncen var mıydı? Ben hani nokta koymadım hiçbir koymadım zaman. Hayatımın her evet. döneminde... Orada virgül var ve virgül, devam ediyor. Evet, evet, noktalı virgül. Ve e, 2010... E... Se ...2017-18 senesinde bir mimar projede çalıştım. Anonim hmm. mimarlık arkadaşlarımın e, mimarlık ofisinde. E, Gayrettepe'de yapılan ProTel'in 18 binasında, ProTel binasında birebir projede de çalıştım. Anonim, evet. Ve merak ediyordum yani. O, onların o dönem öyle bir desteğe ihtiyaçları vardı. Benim nispeten sakin olduğum bir dönemdi. E, dedim ya yani 12 sene geçti sonrasında ne olmuş... <gülüyor> Hani bir, tekrar bir deneyimlesem ben bu işi diye oturdum. Hiç bırakmamış gibi otokade aynı yerden, yerden açıp <gülüyor> çizim yapmaya başladığımda herkes şaşırdı ben de şaşırdım. Enteresan bir şeydi yani Bilinçli. ama hiç değişmiyor. Yani evet. hani e, sektör değişse de e, müşteri problemleri, insan problemleri ondan sonra... Yani her şey birbiriyle çok paralel. paralel. doğru. Öyle olunca gözüm arkada değil yani. Hani mimarlık yapmakla alakalı. Oğlum, güzel. Her an devam edebiliriz. Her an devam edebilir. Evet, kaldığı yerde. yerden devam edebilir. Cevap evet, yani bisiklete güzel. binmek gibi. Unutmuyor mutlaka, mutlaka Ve, ve o, o yetenek, o göz olduğu müddetçe kaldığı yerden belki de farklı mecralarda beslendiğin için çok daha iyi bir yerden başlama, başlıyorsun tekrar. Edin. Kesinlikle. Kesin, evet. Ben zaten onu merak etmiştim. Yani e, mimar öğrencilikten sonra mimarlık yapmaya başladım. Mimarken çok daha farklı bir tasarım sergiliyordum. Yani moda tasarımına geçtiğimde bambaşka bir insan oldum ben. E, mimarlıkta daha neden sonuç ilişkisi içerisinde daha nesnel bir iş yapıyorsunuz. Yaptığım işler daha net, daha akılcı, daha çağdaş işlerken moda tasarımını geçtikten sonra biraz daha geleneklere bağlı kendi e, hikayelerinden çıkan işler yapmaya başladım. Bilmiyorum o da bende tasarımcı olarak başka bir kırılma yarattı. Doğru, doğru. Evet. Parça bir parçaya yapacağız. gidelim sonra geri döneceğiz tekrar tasarım dünyasıyla. Nereden gelir? Kim söyleriz? Yine güzel iyi bir ekip dörtlüden Joshua Redmond, Brian Blade Brett Melda ve Christian McBride'den geliyor. Long Dinliyoruz. Gelsin. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim. Söyleşimizi sevgili konuğumuz Niyazi Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz programa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aklımızda birkaç tane soru var. Bunların bir tanesi de bir moda tasarımcısı olarak eminim ki mimari eğitimden veya mimarlık yaptığın dönemlerden bir etkileşim var. Bunun sana birçok... ...fayda da sağladığını düşünüyorum. Birazcık bu konularda bizi aydınlatır mısın? Hı. Mimarlık eğitimi aslında... E, ...tek başına... ...şey gibiydi böyle... ...sizin beyninizi çıkarıyorlar... ...başka bir formata dönüştürüyorlar... ...daha sonra onu tekrar yerleştiriyorlar... ...ve siz başka bir bakış açısı elde ediyorsunuz. Birazcık öyle bir eğitim süreciydi. Yani... E, ...o yüzden... ...sadece... ...mimarlık yapanların değil bence o iki yıllık temel tasarım eğitimini atıyorum doktorların da alması gerekiyor. Hmm. Bir şekilde yani çok büyük firma yöneten işletmecilerin de alması gerekiyor. Çünkü işte bütünü görebilme, işte tüme varma, bir çok Bakış açısı belki. 360 derece bakabilme. Yani hepsini anlayabilmenin bir yolunu yordamını öğretiyor size mimarlık eğitimi. Daha sonra da uzmanlaşıyorsunuz konularla alakalı. O yüzden sadece moda tasarımı yaptığım zamanki etkisinden değil de hayatın geneline yayılan bir etkisi var mimarlık eğitiminin. Zaten hani birçok mimara küçük tanrılar da denir. <gülüyor> hani hani egosu çok yüksek, yüksek. bir iştir. Ama yaratıcılık son. Yaratıcılık aynen yani. o şey içerisinde. Ama hani işin o taraflarından uzaklaşıp daha sizin düşünme yönteminizi geliştiren, bakış açınızı değiştiren bir şey olarak gördüğünüzde tabii ki moda tasarımına ilk geçtiğim zaman ben epey bir zorlandım. Çünkü mimarlıkta yaparken birazcık daha neden-sonuç ilişkisinde yaptığınız her şey bir cevabınızın olması gerekiyor. Çünkü yaptığınız, kurguladığınız mekan içerisinde insanlar bir yaşam sürüyorlar. Tamam kıyafetlerin içerisinde de bir yaşam sürüyorlar ama onun hizmet ettiği şey birazcık daha farklı. Daha farklı bir imaja, algıya, kendini ifade biçimine hizmet veriyor. Hal öyle olunca mimarlık daha nesnel bir iş. Ama moda tasarım daha öznel. Yani sizin kendinizden çıkan bir şey. Ve hatta orada şey söyleme özgürlüğünüz var. Bunu ben böyle istediğim için böyle oldu. Hatta siz onu öyle istediğiniz için, öyle olduğu için o şey e, öyle oluyor ve insanlar onu o yüzden alıyorlar. Yani Niyazi Erdoğan tasarladığı için ya da işte Karla Gelfert ya da işte Özlem Şer tasarladığı için. Yani onun kendi karakterini birebir ona yansıttığı için zaten insanlar onu sizden tercih ediyorlar ya da alıyorlar. Mimarlık bir tık daha farklı geliyordu bana. Yani o neden-sonuç ilişkisi içerisinde. O yüzden ilk, ba ilk başta çok zorlandım. Yani daha kendimi rahat bırakıp işte bunu da ben böyle istediğim için böyle yaptım <Gülüyor> cevabını vermek için birazcık daha zorlandım. E bu iş mimarlıkta biraz daha zordur. Çünkü olmazsa olmazlar var. Ama şey de öyle değil herhalde. Moda, da öyle, Moda yani. da öyle değil. Aslında erkek modası mimarlığa birazcık daha paralel. <gülüyor> ben öyle e, görüyorum. Çünkü e, mimarlıkta bir şekilde birçok sınırın içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. Mecbursunuz. İşte evet. atıyorum arsanın size verdiği, belediyenin size verdiği yasal yükümlülükler, atıyorum yatırımcının parası, bütün o sınırlı alanların içerisinde zekayla ve buna bağlı bir yaratıcılıkla farklı bir detay çözüp başka bir mekan kurgusu yaratmanız gerekiyor mimarlıkta. Erkek modası da biraz öyle. Çünkü erkeklerin de çok keskin sınırları var aslında. Çok değişken bir varlık değil. Kadın gibi her sezon kendini değiştirmiyor. Sadakati var. Hani bir şekilde size alıştığı zaman sürekli sizden alışveriş yapıyor gibi birçok dinamikleri var. Hal öyle olunca erkekte de bir şekilde o hani e, mimarlık yapar gibi o sınırların içerisinde ...farklı detaylarla yeni bir dil oluşturmaya çalışıyorsunuz. O yüzden benim işim hem çok zordu başta, yani mimarlıktan modaya geçtiğimde... ...hem de erkek modası yaptığım için bir tık daha kolaydı. Tabii bu kendi markam adına. Hani Niyaz Erdoğan olarak biz birçok farklı şeyler de yapıyoruz. Yani kendi imza markamızın haricinde... ...ihracat firmalarına danışmanlık veriyoruz, birçok global markaya koleksiyon hazırlıyoruz. Onların kafa yapısına dönüşüyor olmak çünkü her marka bir DNA'yı yansıtıyor. O DNA'ların içerisine girip onların içerisinde hareket etmeye çalışabilmek bir tık daha zordu benim için. Ama e, işte mimarlığın o olmazsa olmazları gibi bazı şeyleri öğrendikten sonra e, aynı yani moda tasarım içerisinde de. E, iyi bir proje yöneticisi olarak e, çalışabiliyor, katılabiliyor. Peki he? bir şey soracağım. Bu moda tasarımına başlamaya karar verdikten sonra mesela böyle mimarlıkta vardır bizim, mesela hayran olduğumuz ve hep böyle çok takip ettiğimiz, neler yapıyor diye peşinden koştuğumuz mimarlar vardır. Sende de böyle bir şey oldu mu ilk başta sana ilham veren? Ya şu tasarımcılar çok iyi. Bunların yaptıklarını çok beğeniyorum. Böyle bir iki isim var mı mesela? Ee, Gerçekten ya. Hakikaten. Bazı işler vardır. Çok timelesstır mesela. Hiç böyle onun zamanı yoktur. O tasarım her zaman ve Her işte zaman geçerdi. Moda çok enteresan. Modada zaman kavramı çok baskın aslında. Evet. Çünkü modanın Genetiğinde öyle bir şey var. Yani sürekli değişmeli ve yenisinin olması lazım ki insanlar hani bir sonraki sezon onu alsınlar. Yani sistem olarak çok öyle yavaş olmayı, zamansız olmayı isteyen bir şey değildir bir şey endüstri olarak. Ben ilk başladığım zaman, yani kendimi bildiğim bileli zaten bütün Türk tasarımcıları çok takip ederdim. Yani Bahar Korçan'dan Hakan Yıldırım'a işte Özlem Süer'e onların yaptıkları işler hep olmak isteyeceğim yer olarak onları hep kafamda e, kurgulardım. E, bir yandan da globalde birçok marka vardı takip ettim. İşte Miuccia Miuccia Prada'yı çok hem karakter olarak hem moda endüstrisine bakış açısı olarak hem de tasarımcı olarak çok beğeniyorum. Yani her sezon kendisinin getirdiği yenilik, oluşturduğu kurgu, yani modaya ait oluşturduğu kurgu, düşünce yapısı beni çok etkilemiştir. Onları çok takip ederdim. Ama hala hala bütün Türk tasarımcı arkadaşlarım ne yapıyor? Onları takip ederim, desteklerim mümkün olduğu kadar. Aslında bütün tasarım işlerinde bir Moda ile alakalı bir güncel hep değişimler var. Araba sektörüne baktığında öyle, moda sektörüne tabii, baktığında evet. öyle, mimari de binalarda öyle. Şimdi mesela hep e, daha doğa ile barışık, barışık işler evet, yapılmaya başlandı. Çevreci. çevreci işler. Burada da vardı bir Sonra konuşacağız onu çevreci işler. Sürdürülebilir. Olmak, önemli bir konu, evet. Şunda işte, da bir cümle kurulmaya başlandı. Aynen. Evet. Yani. evet. Ona geleceğiz. Ama <gülüyor> ona gelmeler önce bir parça arası verelim. Peki. Kimden Allegra, gelsin? Allegro Levi'den gelsin. Gel gelsin. What's in a name diyelim. Hep birlikte dinliyoruz. Parçadan sonra birlikteyiz. ...yatlayacağız dinleyicileri. Tekrar merhaba. Çok farklı sularda yüzüyoruz bu akşam. Evet öyle oldu değil mi? Odaya geldi. Evet evet. Niyazi Erdoğan'ı misafir ediyoruz. Misafirimiz oldu, kalktı geldi. Çok teşekkür ederiz. E, şimdi herkes mimarlıkta da öyle. Önce bir yerlerde çalışır. Sonra bir kendi ofisini kurmak ister böyle herkes kendi markasını yaratmak ister neticede bu iş nasıl gelişti peki? 2003'te sektörü değiştirip artık dediğim gibi en üst ile çalışmaya başladıktan sonra işin yapılma yöntem kısmıyla alakalı Hani mimarlıktan çok uzak olmadığını işletme biçimi vesaire bütün bunları gördükten sonra hani artık dedim bir okul okumaya gerek yok Önce bunun kararına vardık, verdikten sonra vakit kaybetmemek, vakit için. kaybetmemek evet. için bir an önce kendimi iş hayatına atayım. 2006 yılında, 2006 yılına kadar hep firmaların bünyesinde çalıştım, ihracat firmalarında çalıştım, tasarım da, ofislerinin bünyesinde çalıştım. Bu alt altyapı olmadan olmuyor. Tabii tabii kesinlikle yani öncelikle ona, onun için bir vakit tanımam gerekiyordu kendime. Hem işin teknik kısmı ile alakalı kendimi zenginleştirmem gerekiyordu. Hem de birçok dünya markasıyla çalıştığınız zaman onların işi yapma biçimlerini öğreniyorsunuz. O da size birçok şeyi kazandırıyor, öğretiyor. 2006'da ilk kendi tasarım ofisimi kurdum. 2009'da hazır olana kadar yine tekrar endüstride çalışmaya devam ettim. Bir gün yine Taşkışlan'ın bahçesinde otururken, İstanbul Moda Haftası o zaman Taşkışla'da yapılıyordu. İşte o, markanın çok uzun süre sanat yönetmenliğini yapan arkadaşım Barış Çakmakçı ile o, <gülüyor> sohbetimiz sırasında hani sen neden artık kendin için bir şeyler yapmıyorsun sorusunu sordu bana. Ben de zamanını bekliyorum dedim. Sonra dedim herhalde o zaman geldi artık. Hani kararını alıp e, ilk defilimi taşkışla da yaptım ben de. Yani mezun olduğum Oldum okulda ya. İstanbul Moda Haftasında ilk defilemi taşkışla da yaptım. E, 2009'da 2010 İlk bahar Yaz koleksiyonuyla çıktı. Nasıl bir heyecan o ilk? Kendi tasarladığın şeyleri birilerin üzerinde görüp ve herkesin onu... Herkesin gözlerinin önünden geçmesi nasıl bir duygu? Çok büyülü bir ortamdı benim için. Yani onun üstüne hiçbir şey çıkamadı sonra. Yani onu bir kere yaşadıktan sonra zaten geri kalan her şey onun replikası gibi oluyor. Bir de o kendi okulunuzdasınız, taş kışladasınız. Bir de o dönemde biz İstanbul Modaftası'na katılabilmek için üç tasarımcı karma defile yapıyorduk. Karma defilelerde iyi performans sergilersek solo defile yapma hakkı veriyorlar bize. <gülüyor> o yüzden iki sezon karma defile yaptık. İlk sezonda Tua'nan ben, Neş tasarımcı, 3'ümüz defile yaptık. İşte 1950'lerin erkeklerinden ilham alan bir koleksiyondu. Piksel koleksiyonu. İşte imajın en küçük birimi pikseldir. Pikseller bir araya gel gelerek bir bütünü oluştururlar. Aslında onların hepsi birer renk karesidir. İşte en küçük renk karesinden en büyük fotoğrafa kadar. Hani koleksiyonun kurgusunda yine bütünsel görüşü anlatan bir şey vardı. Felsefi altyapısı vardı. Yani ilk defile başladığı andan alkış anına kadar büyüleyici bir şeydi atmosferdi benim için. Yine buradan üç hafta önce ...bir defile daha yaptık. Ee, i̇şte 2023 yaz koleksiyon Hicaz, onu sergiledik. Yani aradaki fark çok başkaydı yani... E, ...bir kere artık sizin için çalışan bir ekip var. O ilk zamanki amatörlükten uzaklaşmış olmaktan verdiği keyif... ...çünkü birileri bir şeyleri sizin için hallediyorlar. Ben sürekli gidip bir şeye ihtiyacınız var mı diye soruyordum ekibe. Ekipteki insanlar artık şeydiler yani şuna bir işverindeki sizin başınızda çünkü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bir yandan da o ilk zamanki heyecanı yaşıyordum ben yani bir o kadar da heyecanlıydım. Ee, yani o amatör ruh yani. O da kaybolmuyor içinde yani o, onu artık onaylanma duygusu mu çünkü yaptığınız işten hani tecrübeyle sabit emin olmanız lazım ama işte insanlar beğenecek mi, alkışlanacak mı ya da hani nasıl O heyecan hep var edecekti değil mi? Bilmiyorum belki de onun için yapıyoruz sadece evet. bu işi ya. Yani hani o olmadan sonunda, da olmuyor Yok Yok olmadan o olmuyor. olmuyor, olmuyor. Yaptığınız şeyin karşı taraftan haline kadar siz emin olsanız da onaylanması isteği sağım sizi Ama tutuyor. Ama sevgili Niyazi Erdoğan bir ipucu verdi baştan, ben de alkışlarla besleniyorum ha. Tabii tekabül edecek bir evet. cümle. Evet, doğru, evet, evet, doğru. doğru. Onu, onu seviyor. Yani evet, o doğru. şey önde olmayı, görünüyor olmayı seviyorum. Her ne kadar şimdi hani bir adım geride duruyor olsak da, o beni besliyor. Yani egomu çok tasamcı egomu hmm, okşayan bir şey olmuş. Şey. Onunla alakalı güzel. şey bilim yani böyle <gülüyor> yani gereksiz de bazı gösterip şey yapmayı da sevmiyorum <gülüyor> o konuda. Hani dürüst olmak en doğrusu. Doğru, bence. doğru. Bu nihayet bir şey soracağım peki. Hmm. Pandemi öncesi bir e, yurt dışı seyahatimde bir takım tekstil ürünleri gördüm ve hakikaten bunlar beynimi uçurdu. Çok teknolojik kumaşlar vardı mesela bu artık dizaynı da herhalde farklı bir yere zorlamaya başlıyor. Yani şöyle koskoca hmm, giysi böyle avucunuzun içine sıkıyorsunuz bir avuç kadar oluyor bırakıyorsunuz. Cebine koyup, koyup Cebine koyup gidiyorsun. İşte yok yanmaz özellikleri yok, kumaş dokuları çok farklı yerlere geldi falan. Bunlar da tabi işin belki modasını veyahut da tasarımı yerlere götürüyor. Bizde de öyle mesela aydınlatma sektöründeyim ben. İşte LED çıktı mesela şu anda, o tasarımı çok farklı yönlere götürmeye başladı. Eski traditional kullandığımız ampullerden. Şimdi eski tekstil örgülerinden de bu iş farklı yerlere gelince, onlar nasıl? Sen çünkü yakinen de teknoloji de çok seven bir insansın. Evet. Ee, te tekstil teknolojisindeki her yenilik tasarımı çok ciddi anlamda etkiliyor. Ee, bir kere nasıl teknoloji ilerledikçe elektronikte küçülüyorsa, tekstilde de hafifliyor. ...daha rahatlıyor, daha az eskiyor, daha az yıpranıyor e, ya da daha vücuda duyarlı hale geliyor. E, bütün bunlar e, işin biçim ve form kısmını da etkiliyor tabii işin teknolojisi. Biz her ne kadar tasarımcılar mucit olmasak da e, bu tip gelişmeler kendi koleksiyonlarımıza çok büyük artı kazandırıyor. E, çünkü siz bir algı ve şey üzerinden ilerliyorsunuz, yarattığınız bir imaj var, kişisel imaj var onun içerisinde atıyorum ışığı hapseden, gündüz geceleri ışık yayan bir kıyafet sizin yaptığınız tasarımı çok bambaşka bir noktaya taşıyabilir. O anlamda biz de sürekli yenilikleri takip ediyoruz. Güncel olanda kalmaya çalışıyoruz. Koleksiyonlarımıza bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Genelde geleneksel olanla yeni olanı başka bir harmanda sunmaya çalışıyoruz. Çünkü ikisinin de bir şekilde kültürel süreklilik olarak sürdürülebilir olarak saklanması gerekiyor en azından. Evet. Akıllarda, hafızalarda kalması gerekiyor. Mutlaka ikisini bir arada bulunduruyoruz. Bu sadece e, işin malzemeye dayalı teknolojisi değil, yapma biçimine dair teknolojiler de değişiyor. Evet, doğru. Ee, yani işte bizim e, daha dijital bir ortamda tasarım yapmak... Aslında mimar olarak biz çok alışkınız buna. Evet. Ee, i̇şte üç boyutlu modelleme sistemleriyle bir binayı modellemek... Çünkü binayı yapamazsınız. Yani onu demosunu yapamazsınız. Kıyafetlerde her ne kadar demosunu yapıyor evet, olsanız doğru. da... ...binada yapamazsınız. Biz çok aşinayız ona... ...ama daha tekstil ve moda endüstrisi... ...buna çok yeni yeni girmeye başladı. Biz işte... ...2019... ...2020 yılında... ...21 yaz defilesini... Işte ...tamamı dijital bir ortamda yaptık. Tamamını bilgisayarda modelledik. Hiçbir şekilde kıyafetleri üretmedik. Hmm. Defilesi yapıldıktan sonra... ...beğenilen, işte, sipariş olan modeller... ...üretildi. üretildi. Hiç olmazsa bu işte... Günümüzün başlığı olan sürdürülebilirlik mevzusuna da destekte bulunuyor. Çünkü tasarım sürecinde aslında gidilen o yolda hem çok fazla zaman harcıyorsunuz hem de çok fazla malzeme harcıyorsunuz. Mataryen, tabii ki. Bütün onlardan daha e, az kullanarak e, daha sürdürülebilir bir tasarım anlayışı yöntemine doğru da gitmeye başladı. Yani sadece işin malzemesi değil teknolojisi, bunun sunulma biçimi. Baktığınız zaman bugün moda pazarlaması içerisinde sosyal medyanın çok büyük bir şeyi var. Daha önce sadece dergiler üzerinden ilerliyordu. Artık teknoloji, işte sosyal medya gelişti, network arttı. Siz, çok daha demokratik her şey. Yani siz Doğru. bir yerde bir şey üretip, bütün o kartelin dışında olup kendinizi parlatma gücünüz var. Gösterebilme, evet. gösterebilme gücünüz var. E, eskiden dergiler üzerinden de evet. <gülüyor> Bizim eve burada dergisi gelir. Evet. Ben çok <gülüyor> severdim. Falan evet. Oradan böyle bir ım, tırtıldı bir ım, tekerlek gibi bir şey vardı. Evet, evet. Ben ondan kendime e, <gülüyor> gömlek tasarımları çıkartıp oradan gömlek dikerdim. <gülüyor> o manuel eski dikiş makineleri vardır. İnanılmaz iyi kullanırım onu. Vay, Şimdi de elektrik, yani. elektrikliğe geçince beceremedim. Bir iki deneme yaptım. <gülüyor> Bunun suretini ayarlayamadım. Fakat eskiden öyle şeyler vardı ve ım, işte olmayan bir şey, o zamanlar üniversitedeyim demek ki ee, 77'ler 78'ler pilili pantolonlar, ellerin tasarımları falan o zamanlar yok. Bir anda çünkü pantolonların şekli değişti hatırlıyorum. Bir Beatles modası oldu böyle bol paça pantolonlar olma falan başladı. <gülüyor> İstanbul'da bir tek yerde sattırdı Beyoğlu'nda. <gülüyor> Kuyruğa giriyorduk paça yaptırmak için. Ya <gülüyor> <gülüyor> Aa, dolayısıyla Nereden bir anda eriyeyim? bir anda dergiden dijitale geçti ben başka bir dünya. Evet. Yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> Teknolojiden uzak kalmak mümkün değil. Hele işiniz yap yani yaptığınız iş modaysa hiç mümkün değil. Evet. Yani benim sürekli güncel olmam, yeniyi takip, takip edebiliyor olmam, gençleri anlayabiliyor olmam gerekiyor. Çünkü yaptığım iş moda. Yani, çok da hızlı değişiyor yani, yani 10 sene öncesine kıyasla bile çok hızlı değişiyor her şey. Artık şey yok, yani belirli bir sezon yok, yok belirli evet. bir dönem yok, yok. belirli bir stil anlayışı yok, evet yine baskın akımlar oluyor ama çok daha hani analitik olarak toparlaması zor ama bir o kadar da keyifli bence. Yaratıcı ve Keyifli. keyifli. Evet, güzel. Peki bir şey soracağım Nelzi. Bu bu, yani o kadar hızlı değişiyor ki, bunun içinde kaybolmamak için bir yere tutunmak lazım. Bir modacının da mutlaka bir, bir çizgisi vardır. Mesela fotoğrafçıda gördüğün zaman birinin fotoğrafını, bu bilmem kimin fotoğrafı diyebilirsin. Aa, senin bu çizgin içinde bunları bu güncel hareketlerin içine sokup devam etmek nasıl bir şey? Ya... Sen... <gülüyor> Niyazi Erdoğan markasının bir DNA'sı var. Evet. O DNA'yı biz oturup bazen bakıyoruz. Yani bir 3-4 yıllık aralarla. Belli bir karar içerisinden o sizin değişmez kurallarınız oluyor. Çünkü e, bir marka kurgulamak, bir deniz feneri olmak gibi. Siz olduğunuz yerde sabit durur. ışığı etrafınıza verirsiniz. Yolunu bulmak isteyen insanlar sizi röper alırlar. Siz kararsız ve ne yapacağınızı bilmez bir halde olursanız o zaman savrulur gidersiniz. Tango yapmaya da benziyor yani hep bir ayağınız sabit yerde hani partnerinizi kendi etrafınızda dans ettirdiğiniz orada unuttuğunuz anda tekrar hani durup dansa yeniden başlamak ya da o özündeki DNA'sında yatan kavramlara yeniden dönüp bakmak gerekiyor. Ve bütün bunların içerisinde de yeniyi adapte etmek lazım. Mesela bizim e, erkek yaptığımız için çok kalıplar değişmez. Yani erkek e, müşterisi e, gelip bir sezon aldığı bir pantolonu bir sonraki sezon da giymek ister. Bizim yıllardır aynı ceket kalıbımız üzerinde modellerle yaşır ama o oturmuştur. Çünkü onun için bir çaba harcıyoruz, bir vakit harcıyoruz. Artık bir Niyazi Erdoğan ceketi oluyor. Ama mesela son iki sezondur bunları da bozmaya başladık. Çünkü onların artık güncel davranış biçimlerine e, göre geride kaldığını fark ettik. <gülüyor> Çünkü kalıplar daha rahatladı. Çünkü ceketler daha e, astarsız, seyahatte giyilebilen, daha işte ince teknolojilerle üretilmiş kumaşlarla küçücük hale gilebilen işte travel takımlar deniyor ona. işte seyahat ederken kullanılabilen. E, form ve şey değişiyor, öyle olunca... <gülüyor> Onlara da körü körüne bağlı kalmak yerine oturup onlara da bakmak lazım ee, işte belli zamanlarda. Ama bizim belli kodlarımız var. O kodları bir kere çok renk seviyoruz mesela. Niyazi Erdoğan renk seviyor koleksiyonlarında, çok renkli işler oluyor. Mutlaka hikayesi bizden oluyor, lokal oluyor. Ee, o, o pencereden globale bakmaya çalışıyoruz. Bu tip kavramları da hep korumaya çalışıyoruz. Türkçe, evet. Yani bir DNA'sı var ama kendini de yenileyen de bir tasarım süreci var. Mesela şey çok enteresan, demin Jack verdiği örnek, astarsız ceket, eskiden ceket bir, yani astarsız bir ceket düşünmemizdi ve üzerimize mi? kalın bir şeyler giyiyorduk. Ben yıllarca astarsız ceket aradım, birkaç tane yurt dışından almıştım. Hı. Türkiye'de çok azdı mesela o zaman Hı. astarsız ceket. Ve astarlı ceketi giymeye başlayınca o zaman içinde kalmaya Hı. başlıyorsun. Çünkü üzerine bir pardosu, üzerine gülüyor, Tabii, üzerine falan evet. filan bu işlerden dolayı. Bu teknolojinin de getirdiği şeyler, öyle bir kumaş yapıyor ki adam ne astara ihtiyacı, ihtiyacı var. Bir var şey. ihtiyaç İklim yani. değişiyor, İklim, doğru, doğru evet, evet. yaşama doğru. koşullarınız doğru. değişiyor. Yani eskiden daha çok toplu taşımayla ya da şehir hayatını yaşarken, e, şimdi daha kişisel araçlarınızla daha hızlıca bir yere gidiyorsunuz. Arada palto giymenize bile gerek kalmıyor. Evet. Benim palto giymeden geçirdiğim kış sezonları oluyor, doğru. öyle olunca. Yani o kesin katli kurallar çok değişken. Yani çok haklısın. Balıkçı yakalı kazaklarımın hepsini verdiğimi <gülüyor> hatırlıyorum. Çünkü giyecek bir yer kalmıyor artık. Tabii ya. artık mümkün değil. Evet. So yani sokakta vakit geçmiyor. Arabayla gidip bir yere giriyorsun. Tabii Bak kapalı bir seçim düşünmemiştim kapalı şimdi. Garajdan, kapalı bir, garaja gidiyorsun artık. başka bir araçta. Peki bir parça, parça arası verelim. verelim. Ee, Ethan Iverson, Jack Dijonet, Larry Grenadier'den gelsin. Ne geliyor biliyor musunuz? The internal Verities. Dinliyoruz. Sevgiyi laflayacağız dinleyicilerim. Yine keyifli bir e, konuk, keyifli bir akşam. E, sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki konuğumuz sevgili Niyazi Erdoğan. E, şimdi eğitim dedik, mimarlık dedik. E, oradan modaya geçişi e, tam biraz bahsedik ama arada bir de ben şöyle notlarımı göz gezdirince bir de sergi var. 7 Tepeli şehrin 7 moda tasarımcısı diye bu İtalya'da gerçekleşen bir sergi. Evet. Biraz onu anlatır mısın bize? Pitti Omo e, İtalya'da Floransa'da düzenlenen bir fuar. Özellikle erkek modası üzerine e, senede iki defa yapılıyor ve çok e, tüm dünya markalarının e, takip ettiği bir fuara e, 2010 e, 6 sanırım yanlışım olmasın, Türkiye e, misafir ülke olarak katıldı. Yani normalde her sene Türk markaları katılıyor ama Türkiye orada e, promote edilen, e, önde olan e, şehir olarak hmm. e, seçildi. Ve bir alan verdiler e, Türkiye'ye e, ve siz bu alanı istediğiniz gibi e, Türk modasını anlatan bir ee, yapıya dönüştürün bir sergi bir ensolasyon oluşturun diye ben de oranın sanat yönetmenliğini yapmıştım ee, İtkib'in yine bir organizasyonuydu bu ee, ve bizde kurgusunu e, eski centilmenler yani Türkiye'de aslında giyim kuşam geleneğine baktığınız zaman hatta Türkiye'deki markalara baktığınız zaman e, çoğu erkek e, markası üzerinden ilerler ve erkek üzerine terzilik zanaatı daha fazla gelişmiştir hmm. Biz de dedik yani yedi tasarımcı seçelim yedi tepeli şehrin yedi tasarımcısı İstanbul'un cintelmenlerini yeniden yorumlasın orada yedi Hı. tane cintelmen luku vardı işte Ben Hatice Gökçe Zeynep Tosun Elif Cizolu Giray Sepin yani birçok işte Türk moda tasarımcısı tasarımcı. erkek koleksiyonu yapan Türk tasarımcısı orada birer tane işte İstanbul cintelmeni hani yani bugün nasıl giyindiği yorumlayıp kendi looklarını oluştururlar. Bunu orada bir ensolasyonla serg sergiledik. Bütün işte 1950'lerden 40'lardan 70'lerden fotoğraflarla beraber bir ensolasyon oluşturduk. Aynı zamanda arkada da fon müziği olarak Yeliteşi, Tepeli İstanbul'un şarkılarının olduğu bir müzik şey vardı Çok akışı ya. vardı arkada yani gelenleri hem İstanbul'u anlatmak hem oradaki giyin kuşam kültürünü anlatmak hem de işte cintelmenlik kültürünü kültür. aslında işte hani hep söylenen vardır ya bey oğluna giyinmeden çıkılmaz falan evet yani zarafetin ön planda olduğu birbirine karşı saygının sevginin kültür, o kültürün ön planda olduğu bir centilmenlik e, kültürü var. E, onu birazcık daha e, gösterdiğimiz bir sergi kurguladık. Bizim için çok keyifliydi. Güzel geçti. Çok güzel tepkiler almıştık o dönemde de. E, yani ben tasarımcı olarak evet mimarlık okuduğum moda yapıyorum ama e, tasarımın birçok alanında da e, ürün vermek beni mutlu ediyor. Bu farklı projelerde de olmak e, keyif veriyor bana. Evet çok güzel bir proje. Valla yani inanılmaz bir kere çok akıllıca seçilmiş bir proje. Bu projeyi aslında şu anda Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Yani birbirine bağırmadan, birbirine parmak sallamadan bir yaşam biçimi nasıl olurun çok yani aslında bugün bu projenin tekrar Türkiye'de yapılması gereken proje. Hatta herkesi mecbur tutacaksınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gelip <gülüyor> bu sergiyi gezip, bu sergiyi gezip birbirine insanlar nasıl centilmence Oldu, davranabilir, evet. nasıl bağırmadan bir şeyler çözülebilirin. O zamanlar düşünülmüş, bugün çok gerideyiz bundan. Peki bir şey soracağım Niyazi. İstanbul, büyük tabi bir coğrafyanın inanılmaz beslenme yeri. Yani burada her türlü kültür var çünkü tabi ki. İstanbul doğduğun için kendini tabi acayip şanslı hissediyorsun belki. Kesinlikle. Ee, ...İstanbul çok şey kattı herhalde değil mi? Ee, bir çocuk düşünün... Taşlıda büyümüş... Ee, ...Tarsus'ta... ...dediğim gibi sinema yoktu... ...kitap alabileceğiniz bir yer yoktu... Ee, ...yani bir Anadolu kasabası... Ee, ...17 yaşında ben İstanbul'a geldim... ...İstanbul benim ilk aşkım... ...yani... E, ...Taşkışla gibi bir okulda... Ee, ...işte Peran'ın merkezinde... E, ...sanatla, mimariyle... E, Tabi o zamanlar daha farklıydı işte müzik mağazaları. Hı hı. İşte Mephisto'nun önünden geçerken hı. o sene hangi müzik trendse, modaysa, ön plandaysa onu duyardınız. Ya da istiklal boyunca o müzikleri dinleye dinleye farklı, farklı. giderdiniz. işte film festivalleri hala var ama alternatif her türlü ürünü bulabileceğiniz bir ortamda ben öğrencilik geçirdim. Yani İstanbul benim ilk aşkım o anlamda. Çok böyle yoğun bir yükleme yapmıştım. Çünkü açtım her şeye. Birçok anlamda da beni çok besledi. Hala da İstanbul'dan ilham alıp birçok iş yapıyoruz. Yani yaptığımız koleksiyonlarda mutlaka İstanbul'dan bahsediyoruz. Zaten markanın DNA'sındaki en büyük şeylerden birisi bizden olanı anlatıp ...daha global bakış açısıyla o işleri dönüştürebilmek. O yüzden tıpkı centilmenlerde olduğu gibi aslında bizim derdimiz biraz da kültürel sürdürülebilirlik. Yani eskiye dair olan her türlü kültürel kodu alıp bir sonraki nesle moda yoluyla anlatma, taşıma... ...onların buna aşina olmasını sağlama tek derdimiz o. Şimdi aslında şu anda lokantacılarında yaptı yeme içme sektöründe yaptı aynı şey evet benzer bir şey tabi eskiden eskidenki şeyleri alıp, alıp. günümüze şey etmek <gülüyor> modernize yani, edip artık hamburger yemek yerine ne kadar güzel ne kadar kıymetli evet. Türk mutfağı Türk vardı mutfağı. onu ortaya koymak aslında bütün bunların hepsi birleşik kaplar kanun çalışıyor işte yemeği de bakıyorsun doğru işte. doğru ee, de bakıyorsun şekilde modaya da bakıyorsun falan filan hepsi birlikte çok evet hepsi işçi. tasarımın merkezinde ben hep onu anlatırım öğrencilerime de tasarımın merkezinde yatan şey insan insanın özü o yüzden e, tasarımcı olurken önce kendini çok iyi tanıman lazım çünkü kendini tanımadan yaptığın işi anlatabilmen ya da tanımlaman mümkün evet. değil. Ee, karşındaki insanları çok iyi tanımadan iyi bir iş çıkarmam mümkün değil. O yüzden e, insanların hasletleri de ortak. Yani aynı şeye özlem duyuyoruz. Aynı şeyleri e, istiyoruz. E, ve bu özlemleri de doğru anlayıp onun üzerinden iş üretiyor olmak lazım. Doğru. Evet. Güzel. Peki bir şey soracağım. Ben mesela demeyecek böyle bir müzik arası verdiğimizde çok kısa bir sohbet ettik. Haa 1960'ların arabalarına bayılırım. Böyle çağın modası Hı. geniş ve sefahatın olduğu arabalar. Şu anda arabaların dizaynları, onu söyledim, teknolojik olarak hepsi birbirine benzemeye başladı. Evet. Çünkü işin içine bir matematik girdi. Araba giderken, 180 giderken rüzgar yükünü nasıl minimuma indiririm deyince bütün arabalar birbirine benzemeye başladı. O insanın tasarım aşkından ve tasarım özlemiyle doğan bu çizimler falan arabaların üzerinde yok olmaya başladı. Tabii. Mobilyalarda da öyle şeyler olmaya başladı. Evet. Çünkü seri üretim başlayınca başka bir yere gitmeye başladı. Modada senin tasarımının e, ana direği olan yapıyı kurarken de bunlardan da uzaklaşarak tekrar bunlara bir geri dönüş var mı? Ee, hem kendi özlediğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz hem de ee, söylediğim gibi e, insanların aslında bulamadığı, evet. hep e, ya böyle bir şey vardı eskiden, hani böyle bir şey olsa ne güzel olurdu dediği kodları da bazen biz kendimiz kullanıyoruz. <gülüyor> ya da çoğu zaman ben kendim giymek istediğim şeyleri de, ya böyle bir şey olsa giyerim, giyerim dediğim şeyleri de koyuyorum mutlaka şeyin içerisine. E, o noktada e, tabii iş yaptığınız iş moda olduğu için hani sürekli yeniye geleceğe dair bir vizyon sergilemeniz gerekiyor. Ee, tarihte oluşturulmuş bir takım e, kelimeleri kodları e, güncel yorumlayarak e, tekrar koleksiyonunuza dahil ettiğinizde o zaman başka bir boyut kazanıyor. Mesela bol pantolonlar artık çok daha trend oldu. 1950'lerde 40'larda çok fazla giyilirdi bunlar. Ee, bunun getiren şey de aslında pandemiden sonraki rahatlık isteği. Ee, bir şekilde bir şekilde ...o dönemin ihtiyaçları böyle bir stil arayışına getirdi insanları. İşte konuştuğumuz gibi işte astarsız ceketler, daha hafif gömlek ceketler gibi kavramlarda iş hayatının değişmesi, ofis hayatlarının artık azalması... Yani evet. birazcık daha hem güncel ihtiyaçlarla hem isteklerle bir şekilde o eskinin yeni kodlara dönüşmesi de sağlanıyor. Ama mesela çok zor bir şey var. Ee, herhalde bol paça pantolonların erkeklerde trende olduğu tek dönem 70'lerdi. 70'ler. 70'lerin haricinde bir daha erkekler bu cesareti paçalar, evet, gösteremedi. Bir daha, bir daha o cesareti gösteremedi. <gülüyor> Yürürken önce köşeyi paça dönerdi. <gülüyor> <gülüyor> evet, o böyle yelpazı gibi. Güzel, evet bir parçaya gidelim. Göreceğiz. Evet, gidelim. Evet, Kimden gelsin Ahmet? Sara King'den gelsin. Gelsin Tulip, Orta Örnip diyeceğiz. Parçadan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Tulip, rose rhubarb, a plain. Dream face, what am I to you? Diamond a doorknob, sapphire a stud, champagne or just home brew? Tell me, tell me, tell me, dream face, what am I to you? Goodbye, bankroll. I owe you. Tell me, tell me, tell me, dream face. Bir program oluyor. Yani böyle bir şey gibi masa tenisi maçı seyreder gibi bir geçmiş tarihe bir günümüze gidip geliyoruz arada. Çok keyifli. İşte yapmadığımız bir konuydu değil mi o da? Evet, evet. Sevgili Niyazi Erdoğan kırmadı bizi kalktı geldi. E, şehir dışında yaşıyoruz çünkü neredeyse biz. <gülüyor> <gülüyor> şeyler, çok yakın. şeyler nasıl gibi ama? Artın evet, çok, artık, artık her şey çok, çok iç içe. Evet. Ee, şimdi e, tasarımda mimari öğeler ve geleneksel semboller, bütün bu yaptığın mimari işler, mimari eğitimden pardon, bunun yansımalarını nasıl, bunu biraz açalım mı deneyicilere? E, mimarlık yaparken e, çok daha başka bir e, mimarlık vizyonuyla aslında işimi yapıyordum. Daha e, sade, daha insandan uzak, e, daha işte minimalist mekanlar kurguluyordum, tasarlıyordum. Moda tasarımını yapmaya başladığımda, özellikle kendi markamı kurgulamaya başladığımda bana böyle bir misyon bilinci geldi. Neden öyle oldu bilmiyorum açıkçası. Yani bir de yaptığınız işin göz önünde olduğunu bildiğiniz için altında yatan alt metin hep güçlü olmasını istedim. Yani anlattığı bir derdi olsun. Aslında bu işe başlamamın da benim işte öyle bir marka kurgulamak, bir iş adamı olmak, hani bu işten para kazanmak gibi çok öyle dertlerim yoktu. Benim bir derdim vardı. Bir hikaye anlatmak istiyordum. Bunu moda yoluyla yapmak istiyordum. Ee, i̇şte olmayanı yapmak ya da yapılmayanı yapmak gibi dertlerim vardı. Ee, o yüzden başladım. Öyle olunca e, bizde de hep bir şey vardır. E, lokal olana karşı direnç. E, çok doğru. Çok var o değil mi? Evet. Yani herkes... Maalesef. Yani çok basit örneklerle söyleyeceğim onu. Herkes dahmacunu çok sever. Ama konu sohbete geldiği zaman suşi övülür gibi. Yani bu çok hani şey... Yani çok yüzeysel bir anlatma biçimi oldu ama... ben de bu kodların üzerinden yani bizim olan kodları ortaya çıkarmak. Mesela benim ilk koleksiyonum piksel. Hatta ilk koleksiyonum ayna. Dedemin adı Niyazi Erdoğan. Benim adım Niyazi Erdoğan. Benden dedeme bir stil olarak aynaya bakıyor olsak Hı -hı. hangi kodları bir araya getirmemiz gerekiyor diye kurguladığım ilk koleksiyonum. Daha sonra piksel sonraki koleksiyonum doğmuş mesela. Doğmuş en çok ses getiren işlerden birisi olmuştu. 1970'lerden ve arabesk kültüründen ilham alan. Hı -hı. Hatta yazılan birçok tezde de bahsedildi sosyolojik tezlerde. Çünkü alt kültürden ilham alıp bunu bir tasarım girdisi olarak kullanan bir takım dünyada tasarımcılara örnek olarak verilmişti bu. Biz podyumda ilk defa Orhan Gencebay çaldık. Orhan Gencebay'ın şarkılarından bir mix yaptık. DJ Tutan yapmıştı o dönemde. Buradan selam söyleyelim orada. Çok selamlar. Benim anlatmaya çalıştığım şey, bu içinde bulunduğunuz şey aslında sizin hayatınızın bir parçası ve ilham alabileceğiniz bir yer. doğmuş çok özel bir şey. Taksi değil, otobüs değil. Siz ortak bir ...güzergahı hiç tanımadınız. İnsanlarla paylaşıyorsunuz. Yani çok da de bize has bir şey. Yani. Bize has, has bir şey. Dünyada başka bir yerde yok. Ama çok iyi yakalamışsınız. <gülüyor> değil, değil? Çok <gülüyor> bakmıyor. Beynim ıştı <beynim gülüyor> şu anda. İşte e, 70'lerin wow. o... M, ...dünyaya barış... E, ...perspektifinden bakmak... ...savaş karşıtı olmak bütün bunların hepsini aslında çok... ...içinde taşıyan bir şey. Evet. Bir de 1971'de... E, ...galiba Boğaz Köprüsü yapılıyor. Anadolu'dan göç İstanbul'a başlıyor. Yani arabesk kültürü ortaya çıkıyor. Bütün o bugünkü sentezin başladığı nokta orası. Bütün bunların hepsini işte kod olarak alıp işte mesela bıyıklı adamlar çıkardık biz podyuma. Ki bıyık şeydir hani çok sevilmez. Bütün o kodların hepsinin üzerine basa basa başka bir stil yarattık. Ortaya çıkardık koyduk ve bunu öyle anlattık. Pixel benim en büyük çıkışımı yaptığım koleksiyonumdu, sonra Dolmuş'u yaptım. Dolmuş yapmak bir riskti benim için. Evet. Moda dünyasının yarısı beğendi, yarısı beğenmedi Hı. zaten. An anlamak ya da bağ kurmak Hı. gerekiyordu onunla. Ee, Ama Dolmuş'un altında çok inanılmaz Hı. bir Hı. Felsefe, ya, var felsefe var ya. Evet yani. evet. Yani önce onu yakalamak lazım. İşte sonraki koleksiyon Sünnet. Çünkü sünnet bir erkeğin hayatındaki önemli şeylerden birisidir. Adımdır. Siz artık erkek olursunuz. Hı. Benim de işte size bahsetmiştim, iki karma defileden sonra solo defile yapmaya halk kazandığım ilk koleksiyonum sünnet koleksiyonudur. Çünkü artık ben yetişkin bir tasarımcıydım. O benim sünnet törenimde. Ve işte ıı, tasarımın ve ıı, tüm dünyada sanatın maskülenleştiği bir dönem vardır benim kendi gözümde. İşte Arnuva Ardeco 1914'te i̇şte kadınların siluetleri işte savaştan sonra daha düzleşir. Bel oyuntusu gider, saçlar kısalır çünkü savaşta erkekler ölmüştür. Kadının toplumsal hayattaki yeri değişmiştir. İşte baktığınız zaman grafikler çok daha maskülendir vesaire. Tamamen Ardeco üzerine bir kurgu. Yani işte sünnetle Ardeco'yu örtüştürüp Türkiye'deki Ardeco eserler ve işte... Özellikle Beyoğlu'ndaki Ardeko binalar, onların süslemeleri üzerinden bir e, şey çıkardık, stil çıkardık. Sonra işte Gece Koleksiyonu, daha sonra İlhan Koman'dan e, ilham aldığımız e, keza e, Sedat Hakkı Eldem e, mesela bir bina Atatürk Kütüphanesi'nden ilham alarak yapılmıştır benim bir koleksiyonum. E, çok önemli çok bir binadır içerisinde. çünkü Atatürk Kütüphanesi. ...Ve Hakkı'nın yaptığı çok değişik plan şemalarından bir tanesidir o işte... ...çünkü aynı bakıyorduk o da geleneksel Türk mimarisini alıp yeni farklı bir şekilde yorumlayıp çağdaş hale getiriyordu. Biz de bütün bu kodları alıp bize ait olan her şeyi öyle bir sorumluluk bilinciyle... ...çünkü bir erkek moda endüstrisi yokken ben bu işi yapmaya başladım ve benim görevim bir yandan insanları eğitmekti. Yani bunu da alabilirsiniz, bunu da giyebilirsiniz, bunu da bulabilirsiniz alternatif olarak. Hep bu vizyonla, bu misyonla işimi yaptım. Evet. Ee, i̇şte keza yine illa e, işte bir uzak doğu seyahatinden ilham almanız gerekmiyor. Mardin var, Göbekli Tepe var, Tarsus var. Ee, hani bunlardan da ilham alabilirsin. Bizde bir sürü şey var. Anadolu zaten bütün bu medeniyetlerin çıktığı yer. Ee, ve Türkiye'deki birçok moda tasarımcısı arkadaşım aynı vizyonla işi yapıyor. Hep hep buraya bakıyoruz, Bakıyor. Buradan bakıp e, bu kodlarla e, bir şekilde işler çıkarmaya çalışıyoruz. E, dediğim gibi hani moda tasarım yapmaya başladıktan sonra böyle bir sorumluluk bilinci geldi <gülüyor> bana. <gülüyor> Herhalde o daha çok göz önünde ol, çok iyi, ca, çok olacak iyi. şey. Yani bir şeyleri anlatayım. E, hani o onlar bir araya geldiğinde bir gün Türkiye moda tarihi okunurken e, işte bununla ilgili de iş yapılmış densin. Yurdeğer Hoca vardır. Altın Altıntaş. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli grafik sanatçılarından birisidir. Onunla beraber çalışma fırsatı buldum ben. Çok Ölmeden önce. Ondan üç eserini istedim. Kullanmama izin verdi. Grafiğini kullandım koleksiyonumda. İnadına Yurdeğer koleksiyonunu yapmıştık. Kendisi geldi, izledi. Çok önemli değerler, çok Kıymetli insanlar onları tekrar hatırlamak Cancim, bir sonraki nesillere aktarmak mesela o evet. evet. diken midikandık ya Yelpaze o kadar yine söyleyecek o kadar çok şey var da Da Vinci'si yani matematik düşkünü bir sanatçı kendine ait oluşturduğu geometrik formlarla patentler almış uçak tankları ve yakıt tankları tasarlamış bir insandan bahsediyoruz. Evet. Onun işte o sonsuzluk heykeli eee santral bulunan. Evet, e, evet. İnanılmaz şeyler. Yani bütün bunları hatırlamak, bunların üzerinden bir dil geliştiriyor olmak, e, oluşturduğunuz moda kültürünü, moda e, tarihini bunun üzerinden yazmak çok daha kıymetli. Çok çok güzel. hani Son soruda biz hep gençlere bir şeyler söyleyeceğiz ya. İşte zaten gençlere şu anda i̇şte söylüyoruz. Neyse. Ey gençler, heykele vücube demeyen zamanında işler yapıldı. Ve gene de heykele ucube edemeyen bir gençliği bekliyoruz biz. Yediçek. Çok şey öğrenirler sizden ya. Yani çünkü bu sadece bir bir tasarımın bir araya geldiği bir şey değil. Bunun altyapısında büyük felsefe var. Mesela sünnet dedin. Beynim uçtu ya. Hakikaten ki bir kültürün Farklı bir bir anda bir çıtanın üste çıkmasıdır insanların, Hı -hı. erkeklerin sünnet olması. Hiç öyle düşünmemiştim evet, mesela bugüne kadar. Yetişkinliğe adım, adım, adım atmak adım adım tabii ki. ki evet. Dolmuş dedim mesela insanların toplu olarak, bir toplu taşıma değil o ama bir barış içinde bir yerde çok kısa bir süreliğine bir araya geliyor olması farklı gelir düzeyinden evet, farklı kültürel evet, evet, yapıdan bunun içinde hoşgörü var. Hoşgörü var biz ya, şey var. yan yana geliyorduk eskiden yani şimdi çok uzak noktalara savrulduk. Bu çok ürkütücü. Sadece sanat ve tasarım anlamında değil, sıradan güncel hayatın içerisinde de tabii, birbirimizden tabii. o kadar uzaklaştık ki ...birbirimizi dinlemiyoruz, anlamaya çalışmıyoruz. bunlar çok büyük şeyler. Evet, evet. Doğru. Eksiklikler. Eksik doğru. Bunun üzerine de mesela biz pandemi döneminde Tatavla koleksiyonunu çıkardık. Tata bu benim üzerimde gördüğünüz Sveçötün olduğu koleksiyon. Bunu bunda fotoğrafta göreceksiniz arkadaşlar <gülüyor> en azından. Tatavla koleksiyonu da işte herkesin merkeze döndüğü, özüne döndüğü bir dönemde biz de Şişli Bölgesi'ni çalıştık ve Şişli Bölgesi'nin eski adı Tatavla, Tatavla diye geçer ve İstanbul'un bütün Azınlıklarının, otobüsünün, evet çok baş içinde yaşadığı bir yerde. Kültürel hayatın zenginliğinin, İstanbul kültürel hayatının zenginliğinin olduğu bölge aslında. Tiyatro, müzik, yeme içme kültürü, Hı. meyhanelerle beraber ee, ve biz bunu sildik bu kodu. Ee, Black Matters'ın olduğu dönemde yani Amerika'da zencilere karşı, e, bilmiyorum politik olarak zenci demek doğru mu, onlara karşı yapılan e, haksızlıklardan sonra herkes sosyal medyasında Black Matters yazmaya başladı. Evet. Yine aynı şey. Siz bu kadar duyarlı davranıyorsunuz. Peki bu topraklarda olan, <gülüyor> e, bu azınlıklara karşı yapılan... yapılan hareketlerden haberdar mısınız? Siz bunları biliyor musunuz? Sizin yediğiniz mezenin nereden geldiğini biliyor musunuz? Bu seramikleri kimlerin yaptığını biliyor musunuz? Çok ciddi bir apartman kültürü vardır. Apartmanların isimleri, huzur apartmanı, neşe apartmanı, dostluk apartmanları... Bunun üzerinden bir okuma yapabilirsiniz. Şimdi apartmanların isimleri yok, sadece numaraları var. Hani Bunlar çok önemli değerlerdi, çok kıymetli değerlerdi. Jaili Yirmabaşar'ın seramiklerinin olduğu apartmanlar var. Evet. Ee, çok kıymetli e, seramik sanatçılarının yaptığı... Bedir Rahmi'nin var, Dördücülah et de. Tabii tabii. Yani birçok seramik sanatçısının yaptığı <gülüyor> işler var. Biz işte bu onları toparlayıp bu desenleri oluşturduk e, ve hatırlatmaya çalıştık. Dedik ki siz bu insanları hatırlıyor musunuz? Siz evet çok duyarlısınız Black Matters hareketlerinde ama... E, ...özellikle müziğiyle, kültürüyle, yemeğiyle... ...bu topraklara değer katan insanların ne kadar farkındasınız? Bir bunları da hatırlayın. Çok kıymetli bir çok şey güzel. olmuş. Evet. Yani o, al, o. o şu andaki... ...o üzerine giydiğin... E, ...tişört demeyeceğiz. Bunun adı nedir? Sweatshirt. Sweatshirt. Evet. Svet çörtü. Geldiğinde öndeki deseni çok beğendim ama... ...altında böyle bir felsefesi olduğu için... ...şu anda... Tabii. Daha da beğendik. ...bir şapka giyip çıkartmam lazım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Peki bir parçaya gidelim. Evet. E, Roy Hartgrove'dan gidelim. Gelsin Strasbourg sendeni diyelim. parçadan sonra birlikteyiz. Sevgili laflayacağız dinleyicilerim, güzel sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Niyazi Erdoğan'la. Şimdi tasarım dedik, tasarımların arkasındaki derin felsefelerden bahsettik ama bu tasarımın da bir dijital boyutu da var aslında. Yani sen hani geçmişle de çok güzel bağların var ama özellikle günümüzde veya dijitalin geldiği noktayı da çok iyi kullanıyorsun. Evet. Ee, sanırım o mimarlığın getirdiği artılardan bir tanesi e, biz mimarlık yaparken tasarım sürecinde e, dijitalleşmeye daha hızlı ilerlemiştik. Yani hem verilerin to toplanması özellikle Zahadit'i falan çok takip hmm. ederdim bu noktada. Onun CODE diye oluşturduğu bir kendi eğitim birimi de vardı. Ee, özellikle insan davranışları üzerinden e, bunun izlerini, tasarıma nasıl aktarırız, işte o tanım toplanması, o verilerin toplanması gibi. Ee, biz de kendi e, tasarım sürecimizi nasıl dijitalleştirebiliriz diye e, düşündüğümüz zamanlar e, oluyor ve bununla ilgili adımlar da atıyoruz. E, çünkü e, biliyoruz ki e, artık yeni çağda esas önemli olan iletişim, süreçlerde insanların network'ünün ve nesnelerin network'ünün doğru kurulabiliyor olması aralarında. Yani bu network'ün esas sebebi de bilgi akışının doğru yapılması. Bilgi akışına kadar doğru yapılırsa süreçler daha hızlanır, daha sorunsuz yürütülür. İnsan faktörünün içinde olduğu her şey evet pratik çözüm getiriyor. Ama işin sayısal verilere dönüştürüldüğü dijital kısmıyla da hata payları azalıyor, azalıyor aslında. Bunun ikisinin bir şekilde dengeli ilerletiliyor olması lazım. Yani hiçbir şeyin tek taraflı dijital ya da Tamamen insan odaklı değil ikisinin paralel yürümesi gerekiyor. Mutlaka insan faktörünün çek etmesi ve e, hmm. bazı duygusal taraflarını aktarması gerekiyor Peki. proseslerde. Özellikle tasarım sürecinde. Ama hani üretim imalat süreçlerinde yine e, atıyorum hani işin içerisinde insanın olmadan makinelerin birbirleriyle performans değerlendirmesi yaptığı yapay zekaların ...konuştuğu bir süreç artık bundan sonra konuşuluyor olacak. Evet. Biz de kendi e, tasarım algımızda bu işi da, daha nasıl sürdürülebilir hale getirebiliriz dediğimizde... ...2019 yılında e, hani bilgisayarda modelleme üzerine bir takım e, şeyler oluşturduk. E, tasarım sürecini bilgisayarda yaparak işte numuneleri daha az yapalım, daha az kumaş kullanalım... Biz hatta dediğim gibi defilemizi de bir sezon tamamını bilgisayarda yaptık. Özellikle pandemide insanların atölye çalıştırmasının güçlük çekildiği zamanlarda işte işte maskelerle çekimlerin yapıldığı dönemde biz ofisimizde oturup birkaç bilgisayarla bu işi hallettik. O dönemde ben insanlara anlatamadım ne yapmak istediğimi de anlamadılar da hmm. Çık, çıkan yani sürekli bana dönüp şey soruyorlardı. Kaç model kullanacaksın? Ben model kullanmayacağım. Ben her şey bilgisayarda yapıyorum. Hmm. işte tekrar dönüp Kaç erkek, kaç kadın model olacak? <gülüyor> Saç makyajı yapacak? Kaldı ki işi çıkardık, koyduk ortaya. Herkes işte bizim model giydirdiğimiz avatarları makyaj yapılmış insanlar evet. zannettiler evet. ve onları bir green box'a çektiğimiz zannettiler. Dedik ki tekrardan her Tamamen şey yapıldı. Tamamen dijital. Ondan sonra evet dijital olmak yani dijitalleşmeyi sadece bir şeyleri bilgisayar ortamında yapmak değil sayısal verilere dönüştürüyor olmak benim kendi... Ee, bakış açımda. O yüzden mevcut tasarım süreci de mutlaka dijitalleşmeli. Yani arşivleri saklanmalı. Ee, yani işin içerisinden insan çıktığı zaman bir diğer ekip üyesi geldiğinde on, o yapılanları çok daha rahat görebilmeli. Ee, bizde birazcık olmayan bir şeydir. Türklerde arşiv saklamak. Ondan sonra bunu atıyorum bilgisayarda dijital olarak saklamak, kolay bulunmasını saklamak, sağlamak. Biz mimar, yani işte mimarlığın bana kattığı en büyük şeylerden bir tanesi o. Çalışma sisteminizde her ofisin kendine ait bir sistemi vardır. Atıyorum bir bilgisayarda çizim yaparken kullandığınız kalem kalınlıkları bile bellidir, o, o, onların üzerine ilerlersiniz. Öyle bir disiplinden geçtiğim için e, tekstil dünyasına da danışmanlık verdiğim firmalarda da önce o sistemi kurmaya çalışıyorum. E, yani bir şeyi arayıp bulmak kolay olsun, e, Yani sadece bilgisayara tabi bir tasarım bilinci değil, sadece daha e, süreçlerin e, dijitale aktarıldığı, e, Kaldı ki bunun bir sonraki adımı da ben moda haftasındaki söyleşimde de onu söylemiştim. Öyle bir dünya hayal ediyorum ki bizler artık burada değiliz. Bir meta evrende yaşıyoruz. Bizim avatarlarımız bir takım kıyafetler giyecek. Ben bu koleksiyonla onların kıyafetlerini tasarladım. Belki bunlar da... hiçbir zaman üretilmeyecek. Orada bir mağazada satılacaklar ve bizim avatarlarımız alıp o kıyafetleri giyecekler. İleri gelecekte, böyle bir dü dünya düşünülüyor, var. O, var da zaten artık, evet. hani bu oluşmaya başladı. Bugünkü insan sadece e, arada bağ kurmayı istiyor. Yani hala o dijital gerçekliğe %100 adapte olabilmiş değil. Mutlaka Doğru. oradaki gördüğü bir şeyin dünyada da ba bağlantı yani elle dokunabilir. Hı işte burnuyla koklayabilir bir bağının olmasını istiyor ama gelecekteki yeni gelen jenerasyon buna ihtiyacı olmayacak. Teknoloji ilerledikçe, Hı. internet arttıkça, işte o arayüzler daha kolay kullanır hale geldikçe. Ee, bu, bir de bunun böyle bir aşaması var yani mevcut durumun dijitalleşmesi evet dijitalde tasarım yapma ama gelecek içeride de oluşan bu yeni dünya içerisinde var olabilmek için e, kendi oluşturduğunuz koleksiyonların birer dijital kopyasının olması, olması işte yani. NFT'sinin yapılması vesaire bu tip koleksiyonların yavaş yavaş yapılıyor olması koleksiyonların arasına giriyor olması sizin marka değerinizi de yükseltir. Hep dediğim gibi ben bir moda tasarımcısıyım geleceğe bakmakla yükümlüyüm. Gelecek için bir şey oluşturmam gerekiyor, o yüzden e, biz de kendi koleksiyonlarımızın dijital kopyasını yapıyoruz, NFD'lerini oluşturuyoruz. oluşturuyoruz. Böyle güzel. bir tarafımız da var. Çok evet, o, o, evet dijitalde bayağı <gülüyor> güçlüyümüzsünüz. Evet. evet, Vallahi evet, elinize sağlık. Ee, peki şunu merak ediyorum. Ben sadece bu kısmını hayranlıkla izliyorum. Valla evet. Dijital e, <gülüyor> tarafım. Yani <gülüyor> geleceği bakıyor olmak tabii ki herhalde Senin söylediğin gibi çok önemli bu işte. Ee, peki moda. ...yüz sene sonra ne olacak moda sektörü? Ee, ya Bunun sonsuza kadar kalıcı olacağını düşünüyor musun moda sektörü? Modanın yüz sene sonra ne olacağı o dönemki sosyal yapıyla alakalı bir şey. Yani moda tamamen sosyolojik bir olay. Ee, yani tasarımın merkezinde insan yatıyor dediğimiz noktada... ...modanın merkezinde olan şey de sosyal yapı, sosyal hayat... 100 sene sonra insan nasıl bir evrim geçirecek, nasıl bir tekamüsel girecek ve nasıl bir sosyal yapıda yaşıyor olacak? Onu öngöremediğim için, yani önümüzde iki yol var insanlık olarak. Ya olduğumuz duruma ayacağız, Hı. Hı. artık kendimize bu şey, gidişata bir, şekilde düzen bir vereceğiz. dur diyeceğiz, kendimize bir şekilde düzen vereceğiz. ...bunun içerisinde dünya daha iyi bir yere gidiyor olacak ve hani daha sağlıklı bir toplum halinde daha az tükettiğimiz... ...bunun içerisinde modanın da bu kadar hızlı değişmediği, aslında hani kalite algısının eder-değer dengesinde... ...yani verdiğin parayla aldığın kalite algısının daha yüksekte olduğu, kendini ifade etme biçiminin varlık olarak... Yani o çok önemli çünkü sosyal yapıyı oluşturan şey insan. İnsan kendini o sosyal toplum içerisinde nasıl göstermek istiyor? Tek derdi de o modanın. Tek derdi Doğru. de o bir, bir imaj oluşturmak. Evet. Kendini karşı ifade etme evet. biçimi. Eğer sen sahip olduğun bir şey üzerinden hala kendini ifade et. Yani yıl olmuş 2022 sen sahip olmak... Olmaktan çok sahip olmanın derdindeysen zaten kendini Hı -hı. anlatırken de sahip Hı -hı. olduklarının üzerinden anlatırsın. Hı -hı. Ama insan artık olmaya kafa yormaya başlarsa zaten o işte dediğimiz şey başlıyor. Zamansız olan şey, bana ait olan şey, benim customize ettiğim işte 60'lardaki araba. Yani teknolojinin şekillendirdiği değil, değil de insanın şekillendirdiği, Hı -hı. daha sensitiv yani bütün o kavramların ortaya geldiği bir moda anlayışı olur. Başka bir şey var, yani bu kafayla gider Gidersek, uyanmazsak evet, dünya çok kötü bir yere evet, gittiğinde de zaten yüz sene sonra öyle bir sağlıklı doğru. toplum hayatından ve modadan moda, bahsedemeyeceğiz evet, ne moda, yazık evet. ki. Doğru. Evet, yani, aynı şey dij, dijitalleşme içerisinde de geçerli yani evet dijital dünyanın içerisinde var olabilir insanlar ama e, yani hiçbir zaman ...bu realiteden kopabileceklerini zannetmiyorum. Doğru, doğru. Yani çünkü ne olursa olsun sizin oradaki varlığınızın geçtiği nokta burası. Yani buradaki düzlemden oraya bağlanacaksınız. Doğru. Yani buradaki bazı şartları doğru yerine getirmediğiniz sürece oraya sağlıklı geçemezsiniz. Geçmek mümkün değil. Çok yani doğru. Bunun içerisinde işte enerji de var. Hani Doğru enerji şey kullanımı, kullanırım. doğru teknoloji kullanımı hepsi bir dinamik bunun içerisinde. Benim kendi şahsi isteğim insanların artık daha bütünsel ve kolektif bir bilinçle hareket ettiği bir sosyal yapı. Öteki belki artık bırakalım bunları. Esas önümüzde bir hedef varsa yani iyi olmak, bu ülkeyi iyi bir yere getirmek, dünyayı iyi bir yere getirmekse, insanlığı iyi bir yere getirmekse, bunların üzerine kafa yormak, bunlar için bir araya gelmek, yoksa o ona inanmış, o onu giymiş, ya da ne bileyim yani o onu dinlemiş. Hı. Bütün bunların hepsi çok anlamsız detaylar. Pek de bir önemi kalmıyor. kalmıyor. Peki de, evet. yani. Doğru. Bir de üretmek Hı. gerekiyor. Yapılanın üzerinden başkalarını çekiştirmek yerine üretmek gerekiyor. Yani üretip koymak, üretip koymak, üretip koymak üretmeyen bir toplum haline geldik. Üretmeyen bir ülke haline geldik. haline geldik. Evet, maalesef. Üretmediğimiz gibi aynı zamanda inanılmaz bilinçsizce tüketen bir toplum haline resimde. Geçen gün bir tane bir makale okudum. Aa, mikroplastikle alakalı, mesela bu mikroplastiğin bütün evrendeki her şeye karışık ve bizim yediğimiz besinlere de bizim bünyemize girmesi neticesinde bir araştırma yapılmış. Çıkıyormuş yani şimdi bir araştırma yapılmış. Mesela üremeyle alakalı problemler başlıyor. Erkeklerin sperm sayılarıyla, kadınların üretime sayılarıyla. Eskiden bir laf vardı, ceketimi attım amile kadar diye. Şimdi ceketle değil adam atlıyor üstüne hamile kalmıyor. Ve dolayısıyla dünyada çok çözülmesi gereken bunun içinde demin bahsettiğiniz gibi global ısınma da var. Bunlar var yani bu problemlerin çözülmesi gerekir. Onun için bizim üretmenin de sağlıklı bir üretimin peşinde koşmanın haricinde bir de minimumda bu şeyleri tüketmemiz lazım. Biz tüketmeyi de bilmiyoruz, üretmeyi de bilmiyoruz. Tabii Bence. bir moda tasarımcısı olarak e, sü, hep şeyi söylemem gerekiyormuş gibi geliyor. Yani daha çok alın, daha çok tüketin. Yani <gülüyor> moda endüstrisi biraz öyle bir endüstrisin ki bununla endüstrisi besleniyor. Bununla besleniyor. E, ama biz marka olarak hiçbir zaman onu şey yapmadık, e, yani bir araç olarak kullanmak istemedik. Biz yarattığımız şeyin altında yatan hikaye kıymetli olsun, ...onu alan kişi onunla mutlu olsun... ...ve uzun süre yaşasın onunla. Çok, yani çok on, iyi. onunla... ...çünkü sensin. anlatabileceği bir hikayesi olsun... ...geldiği zaman... ...ya bir işte... ve örtü ne güzelmiş... Hmm. ...işte biliyor musun... Hmm. ...bu hmm. tasarımcı şuna ait... ...işte Tata Avla'dan ilham almış... Hmm. ...ben bilmiyordum... ...işte Türkiye'de... Işte, ...6-7'li oylu olaylarında... ...işte böyle şeyler olmuş... Böyle. Evet, ...hani evet. Bir, bir sohbet başla, başlasın... ...bir arka planı olsun... Evet. ...bizim şeyde... E, mimarlık tarihinde e, Filiz Özer anlatırdı. Macintosh'un bir sandalyesi vardır. Arkası yüksek böyle obuzun bir sandalye. <gülüyor> Hiçbir işe yaramaz. Evde köşede durur. Buna conversation chair denir, denirdi demişti. Yani sohbet başlatan sandalye. <gülüyor> o evin sahibinin ne kadar kültürel olarak e, tasarıma <gülüyor> ilgi duyduğunu. Yani biraz daha öyle bir şey. Yani senin e, özünde neye ilgi duyduğunu anlattığın işler yapmaya çalışıyoruz. Yoksa Aynı şeyden zaten hani en fazla 30-40 tane üretiyoruz daha fazlası Doğru. olmuyor. Çok güzel. Evet. Valla yani bütün hikayelerin altyapı. Ben, ben bu... E, dolu dolu değil evet, mi? Evet, evet hikayelerin hepsi. Evet, evet, evet. evet. Peki bir parçaya gidelim. Sonra e, son soru için geri döneceğiz. Cool Strutin. Siyo, evet. Nasıl teklif Doğru sayılır. Sayılır mı? <gülüyor> Suyoshi Yamamoto Trio'dan geliyor. Ünlü Japon, Japon piyanisten e, parçadan sonra e, kapanış için sizlerle birlikteyiz. Yazıcılara harika bir programın sonuna geldik. Hakikaten harika diyorum. Yani birçok program fena gitmiyor, değil mi Atilla? Kesinlikle. Ama bu sefer böyle bir moda'nın altının bu kadar dolduğu bir şeyde, ya her şeye tekrar dönüp bakmak ha. lazım. Bir dolmuş hikayesi. Ne kadar önemliymiş Ben bu dolmuş ya, hikayesinden nereden nereye geldi evet, yani? Yani dolmuşa binmek diye bir şey var ya. ...çok keyifliymiş meğerse... Aa, ...insanların... ...birbirine güler yüz göstermesini özlediğimiz... ...bir süreçten... ...geçiyoruz, onun için... ...bazı şeyler, göndermeler... ...çok iyi, inanılmaz... ...herkesin bundan çok... ...keyif aldığını düşünüyorum... ...bu kadar keyifli bir sohbeti... ...Niyazi Erdoğan sayesinde... ...bu masanın etrafında... ...birbirimizin gözünün içine bakarak yaptık... ...peki... Burada göz göze gelmediğimiz gençlere neler söyleyelim? Genç olmanın bütün lükslerini kullansınlar. Hata yapsınlar. Geçsinler, dolaşsınlar. Keşfetsinler. En büyük şeyim tavsiyem odur. Çünkü hayatta yolculuğunuzda ilerlediğinizde... Sorumluluklarınız bazı şeyleri yapmanıza engel olmaya başlıyor. İşte o engeller olmadan önce hayatta ne deneyim katarsanız kendinize e, katacağınız en büyük zenginliklerde onlar olacak olarak kalacak. E, hani bunların hiçbirisi birisi maddiyatla ilintili değil inanmıyorum. E, yani evet çok zor şartlardayız. Belki hani birçok e, Ülkeye göre daha zor ilerletebiliyoruz bazı şeyleri ekonomik anlamda ama e, hani gençler için, öğrenciler için birçok yurtdışı projeleri oluyor, yurtdışını gezmeleri için olanaklar oluyor. Sadece yurtdışını gezmek de değil, Türkiye'de görülecek o kadar çok yer var ki işte sırt çantalarını alsınlar, belki hani ucuz tren biletleriyle gitsinler, yurtlarda konaklasınlar, yani seyahat etsinler, kendilerine bol bol deneyim katsınlar, kazansınlar. Çünkü o sorumluluklar gelmeye başlayınca bunun hiçbirisini yapamayacaklar. O, o kattıklarıyla bütün... Hayatlarında başka bir perspektifi, vizyon edinecekler. Çok güzel bir şey söyledim. Size, evet. Hata yapmakta. hata yapmaktan, hata korkayım. yapsınlar. Ee, onun dışında zaten çok okumak, gezmek şey, yani çok çalışmak falan, bunlar artık söylenmemesi gereken şeyler. Ee, olmazsa olmazlar. Olmazsa olmazlar. Evet, bir de çok önemli bir şey var, kendilerini çok iyi tanısınlar. Kendilerini tanımak için vakit harcasınlar kim olduklarını insanların onlara söyledikleri üzerinden değil, kendi öz potansiyellerini keşfetmeye çalışsınlar. Bu çok kıymetli bir şey. Çünkü o zaman kendi farklarını yaratıp, kendi hayatlarını yaşayıp bundan sonra kendi yaratıcılıklarını, üretkenliklerini sergileyebilecekler. Evet, bugünkü sosyal medya ortamında beğenileriniz, Oradaki takipçi sayılarınız çok çok önemli olabilir ama hepsi de aslında bir o kadar da önemsiz şeyler. Ben de işim gereği bunlara kıymet veriyorum. Bunların daha iyi olması ve üst, üstte çıkması için çabalıyorum, çaba sarf ediyorum. Ama beni var eden değerler bunlar değil. Bunlar sadece araçlar. O yüzden sizi var eden şeyler üzerine daha fazla kafa yormanızı tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi yani genç olmanın bütün avantajlarını kullanın. keyfini çıkarın. Çok harika. Eğlenin, harika. eğlenin ya, yani hakikaten <gülüyor> öyle bir ülkede yaşıyoruz ki eğlenemiyorsunuz bile. Çok üzülüyorum gençlere. Evet. Ne üzülüyoruz? Bize bunu konuşuyoruz. Yani öğrenciliğimdeki Beyoğlu'nu konuşuyoruz. Kemancı, alt kemancı, üst kemancı. Ya. İşte e, neydi? E, bir sürü mekana da sayabiliriz. Evet, e, oralarda vakit geçirdik, oralarda sosyalleştik. Her Zevke hitap eden müzik, her zevke hitap eden gece hayatı, yemek, sinema, tiyatro her şey vardı. Bugün tek tip bir eğlence anlayışının içerisinde evet. e, eğlenmek için değil görünmek için, için gittikleri bir dünya içerisinde yaşıyorlar. Çok üzülüyorum onlar için. E, yani her şey çok pahalı zaten. Yani tiyatroya gitmek, <gülüyor> sinemaya gitmek... gitmek ...bir oyuna gitmek yani zorlu da bir oyuna gitmek... ...600-700 lira. <gülüyor> hani Bunlar çok ciddi paralar. paralar. Onlar için çok üzülüyorum. Yine hani şehir tiyatroları, devlet tiyatroları nispeten daha uygun fiyatlarla... ...çok güzel oyunlar izleyebiliyorsunuz ama... E, ...o yüzden... E, ...hani zor... ...zor kendilerini var edebilmeleri çok zor çok böyle hı. bir ortamda. Naresi. O yüzden... E, yani gözleri kulakları açık olsun. <gülüyor> Çok güzel. Peki sevgili Niyazi seni takip etmek isteyenler nereden bulsunlar? Instagram'dan mı? Ee, Instagram, Twitter her yerde Niyazi Erdoğan. Erdoğan diye. Bir tek TikTok'ta Niyazi Erdoğan official olarak geçiyoruz. Hı. Onun haricindeki bütün sosyal medya hesaplarından Niyazi Erdoğan Hı. olarak bulabilirler. Çok güzel. Evet Ahmet. Bu programı Perşembe gün dinleyenler gençlere söylüyorum ve de kendini daima genç hissedenlere evet. Cuma günü bir daha dinlersiniz. <gülüyor> evet. Ellerine kalem kağıdı alıp not al. <gülüyor> evet, harika bir program oldu. Çok çok teşekkür. Yüreğine ederim. sağlık diyeceğim. Yani sağlık. hakikaten ayağını sağlık. Bütün bu tasarımın altında bu kadar hikayesini ve felsefesinin olduğu şeyler beni çok etkiledi. Hakikaten yüreğinle öperim. Yaş olarak çok benden küçüksün, kucaklarım yüreğine. <gülüyor> <ya. gülüyor> <Çok> hakikaten. <gülüyor> Uçtum ya şu anda söyleyebilirim. Başka bir şey ne diyeyim? Çok çok keyifli evet. bir program oldu vallahi. Evet. Ee, ben çok son teşekkür şey ediyorum. Tabii istiyorum. ki tabii. Bütün bunların haricinde insan olabilmek, bu dünyada bedenlenebilmek zaten çok özel bir şey, çok kıymetli. Ve yaşadığınız dünya, sosyal hayat, kurulan ekonomik sistem, bütün bunların farkında olmanıza engelsizin. İşte sizlerin yaptığı gibi güzel programlarla bir şekilde insanlar sanata dair, tasarıma dair bir şeyler elde ediyorlar. Belki yaptıkları bir araba yolculuğunda dinleyecekler bizi ya da tatilde kendilerine ayırdıkları özel bir günde bu podcastı dinleyecekler. İnsan olmayı tekrar hatırlamak gerekiyor. Yani belki her gün yeniden öğrenmek gerekiyor bütün bunların en özünde temelinde yatan şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Her yani tasarımında, da hani genç olmanın da ya, yaş almış olmanın da hepsinin özünde yatan şeyin bu olduğuna inanıyorum. sanırım en çok bu dönemde hatırlamamız gereken şey o. biraz o o hasletleri kaybettik. Doğru. Çok doğru. Bu sadece Türkiye'ye dair bir şey de değil, tüm de dünya. Yani, yani kaynakların azalması bir şekilde o korku ve endişe birçok şey bizi o insan olma duygusundan uzaklaştırıyor her anımızda hatırlamak için elimizden geleni yapıyor olmak lazım harika çok güzel son parçayı Türk evet yine Türk gazilerinden in Afrika diyeceğiz Batu Şerl'e El, ekin Cengizkan'dan geliyor. geliyor. Evet, e, iyi akşamlar diyelim, iyi geceler diyelim, iyi haftalar diyelim. Haftaya buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy da laflayacağız.